Ki ulema e, ayetleri devre dışında bırakmak için nesih diye bir şey ortaya koymuşlar. Bu ayet uygulanmaz, yaşanmaz. Niye? Nesk edildi. Devreden çıktı. Namazda okunur bu ayet ama uygulanmaz, yaşanmaz. E, neden dolayı? Falan ayet bu ayeti nesk etti. Ayet yoksa filan hadis rivayeti nesk etti. Sevgili arkadaşlar, eğer Kur'an ayetlerinden biri neskedilmiş, uygulanma dışında tutulmuş, yaşanmayacak bir durumda olmuş olsaydı, Kur'an'ı bize getiren peygamber, şu ayet yaşanmayacak. Bu formalite icabı Kur'an'da duruyor. Ama uygulamayın bu ayeti. Aman ha yapmayın, yaşamayın, uygulamayın yoksa günaha girersiniz derdi. Düşünebilir misiniz? Bir ayet Kur'an'da olacak ve yaşamayacaksınız. Yaşarsanız günaha gireceksiniz. Yapılması değil yapılmaması emredilmiş olacak. Allah o ayeti formalite icabı Kur'an'da tutacak. Yani emredecek bir şey ama üzerine çizin. <gülüyor> yapmayın denilmiş olacak. Yani bunun bir izahı olabilir mi? Ee, tekrar edeyim, Kur'an'ı bize getiren peygamber zayıf bir rivayetle bile olsa hiç bize ulaşan bir hadis yoktur ki şu ayetin hükmü kaldırılmış. Bu ayet yaşanmayacak, tatbik edilmeyecek demiş olsun. Falan alime göre 10 tane, filan alime göre 70 tane, filan alimlere göre 200 tane ayet neskedildi, yaşanmayacak, uygulanmayacak. Dilimiz varmıyor, ayetleri yalanlıyorlar demeye. Elbette öyle demek ağır kaçar. Ama ayetleri devre dışı bırakmanın ilmi şeye giysiye büründürülmesi... Tarihsel süreç içinde böyle olmuş ve hala ısrarla bunu savunan nice e, e, ulema vardır. Hatta bırakın ayetin ayeti neshetmeyi, bir hadis rivayetinin e, ayeti devre dışı bırakması, neshetmesi e, nice alim tarafından e, bir vakıa, bir gerçeklik olarak kabul edilir. Böyle bir nesih anlayışını kesinlikle, Kur'an'a bir hakaret olarak, Kur'an'ı devre dışı bırakmak olarak, Kur'an'ın bazı ayetlerini yok sayma olarak değerlendirmek durumundayız. E peki, Kur'an-ı Kerim'de nesihle ilgili iki tane ayet var? Eyvallah, tabii ki var. E, o ayetlerin önce siyakına bakmış olsak, e, neden bahsettiğini çok iyi anlarız. Ve ayetlerin üzerinde düşünmüş, değerlendirmiş olsak öyle. Menen sahmin ayetin ev nunsiha. Bir ayeti nesk etmeyiz veya unutturmayız. Menen sahmin ayetin ev nunsiha neti bi hayrin minha ev misliha. Ondan daha hayırlısını veya bir benzerini getirmediğimiz müddetçe. Bu ayetin hemen bir öncesinde İncil'in, Tevrat'ın ayetlerinden bahsedilir. Dolayısıyla neshedilen e, ayetler Kur'an ayetleri değil, İncil, Tevrat ayetleridir. Onlardan bir kısmı unutturulmuştur. Gerçek olan e, İncil'in ayetleri hatta ye, yer yer yoktur. E, bugünkü İncil'lere baktığınızda e, söz gelimi Matta İncil'i 23. bölüm ne konusunda söylüyor. E, yani birinci bölümün 23. cümlesi ayeti atlanmıştır. 22'den 24'e geçilmiştir. Yani yok, hiç, hiç yok orada. 22'den 24'e geçiliyor. Unutulmuş, yok olarak kitaplara geçmiş veya nesvedilmiş o İncil'in ayetleri neyle Kur'anla. Bakın daha hayırlısını getirmediğimiz veya bir benzerini getirmediğimiz müddetçe nesk etmeyiz. Kur'an Kur gelinceye kadar onlar geçerli idi. Kur'an, İncil'in aslı olmadığı için asıl nüshası e, o günkü İbrani dilinde yazılmış hiçbir İncil yok. E, en eski İncil Yunancadır ve yaklaşık İsa Aleyhisselam'dan yüz sene sonra yazılmıştır. Daha önce yazılmış hiçbir İncil yok ve İsa Aleyhisselam'ın dili üzerine, kavminin dili üzerine yazılmış bir İncil metni yok. Dolayısıyla tercümeleri var ve en az yüz sene geçtikten sonra yazılmış olanları var. Onlar da tabi elemeye tabi tutulmuş. Malum dört ayrı İncil, bir İncil yerine geçmiş İsa Aleyhisselam'a atfedilen bir İncil'de söz konusu değildir. Matta, Markos, Luka, Yuhanna diye başka yazarlara atfedilen İncil'ler vardır. İşte o İncil'ler neskedilmiştir. Ne ile? Daha hayırlı olan Kur'an ayetleri ile. Kur'an ayetinin daha hayırlısı, daha az hayırlısı olmaz. Az hayırlı bir ayet, çok hayırlı bir ayet demek ki daha az hayırlı ayet var demektir. İncille alakalı değerlendirebilirsiniz çünkü orijinali yok. Ee, az veya çok tahrif edilmiş tercüme edilmiş çok sonraları yazıya geçmiş. Ee, tabii ki Kur'an İncil'i ve tevratı önceki kitapları nesketmiştir. Onunla alakalıdır. Yoksa ayetler birbirlerini nes etmez. Nesih zaten iki tane çelişkili hükümle alakalıdır. Kur'an'da ihtilaf olması lazım, çelişki olması lazım ki bir çelişki olan husus, daha sonra gelen çelişkili olan bir husus, ona zıt olan bir hükmü yok etsin, kaldırsın, nesh etsin. Böyle bir durum, tekrar edeyim, Kur'an için söz konusu edilmez. Kur'an'daki bütün 6, 6236 ayet hepsi geçerlidir, hepsiyle muhatabız. Hepsiyle muhatap olmamız, hepsiyle mükellef olduğumuz anlamına gelmez. Söz gelimi, e, henüz evlenme yaşında olmayan gençler evlenme ile ilgili ayetlerle mükellef değildirler. Zengin olmayan bir mümin zekatla alakalı, haçla alakalı ayetlere muhataptır. Ama mükellef değildir onlarla. Ne zaman zengindir? O zaman o ayetler onun içinde devreye girer. Onunla da mükellef olurlar. Zekat veya haçla alakalı konumlarla o zaman mükellef olurlar. Savaşla ilgili ayetler bizim konumuzun dışında onların üzerini çiz veya bizim için nesk olmuştur diyemeyiz. Tam tersini diyemediğimiz gibi savaşla ilgili ayetler kafirlerle e, e, insani ilişkileri ilgilendiren ayetleri nesketmiştir diyemeyiz. Çünkü e, bazıları için savaş e, devreye girer, onunla mükellef olurken diğer nice insanlar e, savaş dışında kafirlerle insani ilişkiler içinde olmak durumundadır. Akrabasıdır bir kafir, komşusudur. E, kendi çevresindedir. Ve savaş yapmadan insani olarak ilişkileri söz konusudur. Savaş ayetleri savaşsız kafirlerle iyi geçinme ile ilgili ayetleri neshetmiş filan değildir. Dolayısıyla bir kılıç ayetiyle 70 tane ayet devre dışı bırakılmış, neshedilmiş gibi ifadeler tekrar edeyim, çok ciddi problem taşır. Yani formalite icabı ayetler var ve bunların ahkamı yaşanmayacak. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Kur'an bir bütündür. Ne bir eksiği vardır ne bir ilavesi. Yaşanmayacak hiçbir ayet de yoktur. Bugün senin için mükellef olmadığın bir ayet bir başkası için mükellef olduğu uygulanacak bir ayettir. Bugün senin için değilse yarın senin içinde o ayet yaşanmak için devreye girecektir. Ortamla alakalıdır, şartlarla alakalıdır. Ee, yoksa e, nesih meselesi e, gerçekten e, çok ciddi bir problemdir ve maalesef şu e, e, eski alimler e, bu nesih kabul etmenin yanlışlığına düşündü. E, imza atmışlardır. Yine üçüncü olarak halkın ve klasik alimlerin e, ayetlerin bir kısmını devre dışı bırakması gibi modern e, bazı ulema mı diyelim aydın mı diyelim e, ilahiyatçıların e, batıdan etkili, etkili, etkileşimle e, etkilenerek tarihselciliğe gitmesi de bazı ayetleri devre dışı bırakmak demektir. Demek ki bir taraftan halk, bir taraftan klasik ulema, bir taraftan modernist bilginler Kur'an ayetlerini yer yer devre dışı bırakıyorlar. Onlar da söz gelimi hırsızlıkla ilgili elinin kesilmesi çok ağır bir ceza. Bugünün şartlarıyla uygun değil, modern havaya da uymuyor. Ee, dolayısıyla biraz da hırsızdan yana olmanın e, nesi var? E, getirileri var. E, ortam öyle icab ediyor. E, diyorlar ki, söz gelimi e, hırsızlığa karşı yapık, hırsızlığa verilen ceza tarihsel bir cezadır. O gün Peygamber zamanında Araplar Böyle cezaları doğal görüyorlardı. O gün için doğaldır, normaldir, tarihseldir bu. Günümüz açısından da hırsızlığın kötü olduğunu, cezalandırılması gerektiğini hırsızın anlarız. Ve bugünün şartlarına uygun bir şekilde hırsıza, söz gelimi hapis cezası, para cezası vesaire cezası veririz. E, bu ayetler e, tarihseldir. Tarihsel bir değeri vardır ama güncel değildir, evrensel değildir şeklinde bazı ayetleri devre dışı bırakma anlayışı söz konusudur. İşte halkın zamanı geçti, bu devir onları yaşanacak devir değildir demesi, klasik ulemanın yer yer neskedilmiştir demesi, modern çizginin de tarihseldir, uygulanması doğru değildir demesi aslında aslında aynı kapıya çıkıyor ayetleri devre dışı bırakıyorlar e bir de savcı muhafazakar iktidarlar olunca onların yaptıkları Kur'an'ın hükümlerinin daha önüne geçen şekilde olumlulanınca insanların önemli bir kesimi de ayet ne diyor hiç önemsemeden e, bugünkü devletimiz, bugünkü iktidarımız, bugünkü işte şöyle bir zihniyet e, buna müsaade ediyor, bunu yasaklıyor veya yasaklamıyor e, diyerek e, Allah'ın ayetlerini devre dışı bırakıp e, onun yerine tawuti hükümleri e, kendilerinden kabul ederek benimsemeleri de ilave edilince. Allah'ın ayetlerinin nasıl yalanlandığını, nasıl devre dışı bırakıldığını feci bir şekilde görüyoruz. Yani Allah'ın ayetlerini yaşamamak, yaşayamamak, ızdırap duyarak onları ihmal etmek ayrı bir şeydir. Onların yaşanmaması gerektiğini söylemek ayrı bir cinayettir. Biz bu cinayetten bahsediyoruz. Ee, o üçe bunu da ilave edersek Allah'ın ayetlerini baş tacı eden, her şartlarla onları yaşamaya çalışan yaşayamadıklarının ızdırabını duyan Müslümanların ne kadar azınlıkta kaldığını e, herhalde kabul ederiz. Demek ki Allah'ın ayetlerini e, yalanlamak, yani her devirde geçerli olduğunu her zaman için geçerli olduğunu, her insan için bunların uygulanması gerektiğini kabul eden, Kur'an'ın evrensel ve tarih üstü, zaman üstü, mekan üstü, her insana uygulanabilecek bir nizam olduğunu kabul eden kimselerin ayetleri yalanlaması değil, tasdik etmesi söz konusudur.